e, bugün tek başımayım, Fikret e, yok katılamadı e, şimdi tabi bir toparlayarak başlayacağım gene ben bugün birkaç haftadır e, toparlayarak başlıyoruz genellikle ama e, zaten e, aralarda biraz açıldığı için çok evet. iyi de oluyor sanıyorum yani en azından benim için deneyici evet, de, evet. adına e, konuşmayayım ama son e, aralık 17'den sonra böyle bir ay falan gibi bir ara vermiştik deneyim son programda. Son programda da böyle bir daha çok degrowth, büyümeme üzerinde böyle obia içinde yapılan etkinlikleri biraz özetlemiştik. Normal akışımızdan birazcık kopmuştuk. Ee, hatırlatmak gerekirse işte son 2-3 aydır zaten müştereklerden bahsediyoruz. Hatırlayacaktır e, dinleyenler de. Ve buna e, müştereklere, müşterekler kavramına farklı yaklaşımları tartışarak başlamıştık. Önce müştereklerin trajedisinden bahseden Gerrit Ardin ve bunun ne kadar aslında e, baskın bir belirleyici bir yaklaşım olduğu insanların kafasında ve politika yapıcıların kafasında. Daha sonra Nobel e, tam da müşterekler üzerine işleriyle Nobel alan e, Elinor Ostrom'dan bahsettik. Daha sonra bunların mesela e, iklim ve atmosferi bir müşterek olarak düşündüğümüzde bu iki yaklaşımın nasıl farklı e, sonuçlar verdiğinden bahsettik. En son programda yani 17 Aralık'ta müşterekler üzerine yaptığımız son programda e, çok daha farklı bir yazından Marksist literatürden bahsetmiştik. Ve e, ilkel birikim, e, el koyarak, müksüzleşerek birikim e, ve çitlemelerin güncel görünümlerinden e, özellikle de e, bu Marksist literatürün içinde konumlanan otonom... ...Otonomisi Marksistler, e, Midnight Notes Collective'den bahsetmiştik ve onların aslında çitlemelerin ne kadar e, sürekli ve güncel olduğu... ...buna karşı müşterekleştirmenin ve müştereklerin de sürekli e, ve güncel olduğundan bahsettiğinden bahsetmiştik. Şimdi e, birazcık buradan devam ederek e, Türkiye'de mesela güncel olarak... Bu büyük ihtimalle hiçbir dinleyici için çok e, yeni olmayacak ama şöyle bir baktığımızda yani günümüzde Türkiye'de etrafımızdaki müşterekler mücadeleleri nerelerde görüyoruz diye birazcık ben bağlamaya çalışacağım. Ee, daha sonraki programlarda da biraz böyle yine <gülüyor> otonomist Marksizler'in çerçevesini kullanarak müşterekleştirme pratikleri, commoning dedikleri onların e, neler olabilir bunlardan hem de belki bir iki konukla bahsetmeyi planlıyoruz. Ee, şimdi öncelikle bunu e, işte bahsetmek istediğim bugün ilk şey HES mücadeleleri ve HES mücadeleleri bağlamında aslında nasıl bir çitlemeler veya müştereklerin savunusunu e, görüyoruz. E, şimdi HES mücadeleleriyle ya da HES süreciyle haşır neşir olan, aşina olan herkes bizim bileceği gibi HESMÜ e, sürecinde yapılan ilk şey suyun kullanım hakkının tanımlanması ve suyun kullanımının e, yani böyle bir aslında mülkiyet hakkı yokken suyun üzerinde bir kullanım hakkı tanımlanıp bu kullanım hakkının e, işte 98 yıla kadar e, özel şirketlere devredilmesi ve bu bağlamda burada bir suyun çitlenmesinden bahsedilebilir aslında. Yani daha önce sadece vade halklarının yani sadece insanların. Da değil, Bütün canlıların kullanımında olan ve ortak kullanımında olan su ee, ve çoğu yerde çoğu vadide gittiğiniz zaman bir takım o yerel halklar yerel vade halkları tarafından e, oluşturulmuş bir takım kurallara tabi yani devlet hukukunun dışında bir toplumsal hukukla yönetilen su. Yani bununla şunu demek istiyorum işte sabah sen kullanacaksın şu kadarını sen kullanacaksın bu kadarını ben kullanacağım denen derenin suyu. Ee, üzerinde devletin tanımadığı bir hakla e, onun kullanımı başka bir, yani özel bir çıkara devrediliyor. Bu anlamda suyun çitlendiğinden, yani ortak kullanımdan çıkarılıp bir kar amacı e, için sermayeleştirildiğinden bahsetmek mümkün. Ama e, HES mücadelelerinde belki ortaya çıkan başka bir, belki daha geniş bir şey şu, mesele aslında su ve suyun kullanımı, derelerle falan ilgili baş. ...lamakla beraber... E, ...savunulan şey bir su... ...varlık yani sadece bir kaynağın... ...çok daha ötesinde bir şey olduğunu... ...görüyoruz yani... E, ...işte basına yansıyan... ...ya da yansımayan gidip görenlerimizin... ...anlatacağı e, üzere... ...bir yaşam biçimi... ...aslında savunulan yani... ...sadece bir ekonomik... ...kaynak suyumuzu aldınız... ...bizim geçim kaynağımız bitecek işte... ...maliyetli olacak maddi açıdan... ...zarar evet. uğrayacağımız... <gülüyor> ...ötesinde... E, ...oraya işte vinçlerin... ...kepçelerin girmesi, derenin yatağının... ...değiştirilmesi, oradaki... ...kurdun kuşun e, su hakkına... ...el konulması, bütün orada... ...başka bir tür yaşamın, başka bir toplumsallığın... ...paylaşmaya ve kullanım değerine... ...dayalı bir toplumsallığın... ...istilası anlamına geliyor... ...ve insanlar aslında o istilaya... ...karşı duruyorlar, sadece bir ortak... ...varlığın ellerinden alınmasına değil... ...bu açıdan... E, Nasıl diyeyim belki böyle bir su üzerinden başlayan ama genişleyen başka bir yaşam biçiminin savunmasını görebiliyoruz. Evet e, yani komünitenin şey. kendi ortak yaşamının da ortadan kaldırılmasına karşı da ortak yaşamı da savunan bir şey. Aynen yani, aynen mi? tamam. Yani çok ilginç bir şey var bir ufak parantez açayım izin verirsen Tabii. yani bu Democracy Now!'da e, izledim. ...Josh Fox var... ...bu Gasland diye... ...ilginç bir filmi vardı... ...çok çok büyük yankı yarattı... ...bu fracking diye... ...kaya çatlatma yöntemiyle... ...doğalgaz ve petrol çıkarılmasına karşı... ...kendi... E ...vilayetinden, eyaletinden başlayıp... ...arka bahçesinden başlayıp... ...ondan sonra da bütün Amerika'ya yaydı... ...ve kazandılar da... ...yani dört yıllık bir mücadele sonunda... filmi de göstererek... ...şeyi kazandılar... Hı. Çıktı yani o havzayı kurtardılar Franklin'den. Ama daha önemlisi yeni bir filmi şimdi Sundance Film Festivali'nde gösterilecek. Gösterilmek üzere ya da gösterildi. Ve orada tam bu konuyu 6 kıtada 12 ülkeyi ve Amazon gibi yerlerin de bulunduğu yerleri gezmiş ve filme almış ve ...en önemlisi diyor ki... ...yani bu ada... ...insanlarında ya da Çin'de... ...insan hakları savunucuları... ...çevre savunucularının... ...şeylerini de izleyerek... E, ...vardığım şey... E, ...yani... ...kimi durumda etik, kimi durumda artık... ...ruhani... ...kimi durumda inanılmaz şeyler yapıyorlar... Yani ...ortak cesaret... E, ...erdem... ...demokrasi, sevgi, insan hakları... ...direnç... ...yaratıcılık ve... ...kendini geliştirme, aşma... ...konularında... ...insanların büyük bir mücadele verdiğini... ...söylüyor ve diyor ki... ...bu aslında community meselesi... ...işte müşterekler evet. ve... ...cömertlik birbirine karşı... ...yaptı. Bunlar... ...eğer herhangi bir... ...şey kazanacaksak... ...mücadeleyi... ...bunları da... ...savunarak kazanabileceğiz ve... Kaza, kaybedeceğini bildiğimiz durumlarda bile yani elle şey yapılmış kanolarda yerlilerin biz boğulmayacağız savaşacağız diye dev Avustralya'daki dev tankerin falan önüne çıkmaları ve kazandıklarını gösteren şeyler yani dört tane bit gibi kanodan bahsediyoruz <gülüyor> kayakla. Polis böyle jet onları devirmek üzere geziyor, gemi de çekerken belki de öldürebilecek o o şeylerde. Fakat böyle bir hayat var diyor ve bundan sonra mücadelemiz böyle olacak diyor dünyanın her tarafında. Evet, yani hem e, aslında çok o dört kanunun geldiği, çıktığı, onu çıkaran komünite ve ortak yani o yaşam hali, o yaşam biçimi, o, o toplumsallık zaten başka bir, bir şey işte. Ortaklığa paylaşmaya, adalete e, yani daha bir radikal bir eşitlik e, kavramına dayanan hem de e, çok daha aslında e, nasıl diyeyim maddi açıdan da başka bir şey. Çünkü yani müşterekler ortak kullanım ve ortak geçimlik sağlayan e, yani adalet, eşitlik ve demokratik kullanım bir üzerinde ama herkesin erişimine yani en azından o komünitedeki yani belli bir komünitedeki herkesin erişimine açık ve geçim e, kaynağı sağlayabildiği o anlamda da bir maddi güvence. Yani piyasaya ya da devlete mahkum olmamak ve o ortak yaşam ve paylaşım e, bir zeminde yani maddi bir zeminde e, hayatı idame ettirmek için yani bir e, emek gücünü satmaya mahkumsanız. ...belli bir güç kaybediyorsunuz zaten. Evet. Ve yani o zaman işte o cesaret ve o, o e, bahsettiğiniz kanoyla çıkabilmek daha zorlaşıyor. İş e, kaygınız Kargıları varsa. Onlara da değiniyor zaten evet. Yani bir çok e, gün savaş dansı yapıyorlar zaten o Van filan falan yerliler o hak dansı gibi ve çıkıyorlar kanalardan ondan sonra da <gülüyor> devasa <gülüyor> gemilerin çok heyecan verici i̇şte yani aslında e, bunun başka veçelerini başka yerlerde de görüyoruz ve o birbirine yani o çıkabilmeyi üretmek tam da müştereklerden geçiyor biraz onu e, zaten anlatmaya çalışıyordum siz daha iyi anlattınız evet, e, <gülüyor> yine bir ikinci boyut e, ve mesela sizin verdiğiniz örneklerde de büyük ihtimalle vardır bunun anlatıları şimdi biz Gerrit Ardin'den bahsettik bir iktisatçı i̇şte Andrew Armstrong'dan bahsettik iktisatçı değil ama çok daha iktisat diliyle iktisat yaklaşımıyla konuşan birisi ee, Marksistlerin çoğu yine böyle daha ekonomistik yaklaşıyor. Yani müştereklere daha çok bir kaynak olarak yani hep böyle bir ekonomik ilişkiler. Bundan geçim kaynağı e, olarak müşterekler ya da işte sermaye olarak kar edilen şeyler olarak müştereklerden bahsediyor. Ama mesela mücadelelerinde e, en çok böyle karşımıza çıkan ve en çarpıcı olan biz iktisatçılar için insanlar hiç böyle bir ekonomik kaynak gibi ilişkilenmiyorlar. E, suyla da ormanla da e, vadilerle de yaşam alanlarıyla da yani o suyun kullanımından hiç ekonomik bir çıkar elde etmiyor olabilir o insan e, ama yine de onu bir müşterek olarak savunuyor yani böyle bir karşılıklılık yani biz oradan bir şey elde ediyoruz Onun dışında biz burada bir hayat var. Bir de su var. Bu ikisi birbirini bağlı. Yani doğa var ve hayat var. Ve biz karşılıklı bir şekilde birbirimizi üretiyoruz. Yani doğanın bu halde olmasının bir sorumlusu biziz. Ama yani yeniden üreten de biziz doğaya bakan. doğada bize bakıyor. Yani böyle bir şey değil yani. Sadece çıkar ilişkisi. Çok çıkarcılık üzerinden. noktaya, çok önemli bir ayrıma değiniyorsun. Yani aynı şeyi işte... Söylüyorlar. Yani mesela e, bu filmi çekenler ve aralarında iki tane de çok önemli aktivist var. Tim'de Christopher ile Ariel Do. İkisinin de mottoları e, şöyle e, yani şiarları. Ya şimdi harekete geç e, sonra ağlarsın. <gülüyor> Yakınmayı sonra bırak diyorlar. Yani mecbursun ve bir tane de Çinli bir Ella Chow diye bir kadınla e, konuşuyorlar. Ee, bambaşka bir kavramdan bahsediyor bu alıştığımız kavramlardan hı hı. değil moral imagination diyor yani ahlaki diyebileceğim böyle bir manevi yaratıcı güce e, <gülüyor> bağlı her şey diyor iklim savaşçıları da öyle yani bütün bunlar demokrasinin demokrasinin temelindeki fikir de bu bütün temel değerler ortak müşterek değerlerin çıkış noktası böyle bir şey zaten. Yani şey bunu bir iki kere daha aslında programda konuşmuştuk. Yani hem biraz böyle ekonominin, iktisadın eleştirisi büyümecinin eleştirisinden bahsederken de yani iktisada çok içkin bir şey tabii ki. Bütün varlıkları bir ekonomik kaynak olarak kodlamak ve yani onun dışında bir yani sanki insanlar toplum ya da yani daha geniş bir anlamda toplum Herhangi bir varlığa ekonomik değeri yoksa bir değer atfetmiyormuş gibi davranmak. Ama bunun çok daha dışında seyikler ve motivasyonlar olduğunu e, görüyoruz e, HES mücadelerini biraz böyle takip edince. E, Akıntı'ya karşı filmini e, izleyenler olmuştur belki dinleyicilerimiz arasında da. Mesela orada böyle ara ara anekdot olarak yani bu HES mücadeleleriyle ilgili çekilmiş bir belgesel. E, anekdot olarak da olsa çok net bir şekilde çıkar bu dışarıya yani o karşılıklılık ve e, suya atfedilen yani suya dereye vadiye ve o hayata atfedilen aslında bir başka neredeyse ruhani ve spiritüel bir durum evet. e, ve orada şeyi de çok net anlatır köylüler e, buradaki yani işte demin söylediğim ve birazcık daha önce de sizin bahsettiğiniz burada ortak bir yaşam olabildiği için buradaki müştereklerde kalabiliyor. Yani yaşamın nasıl olduğu, nasıl örgütlendiği, toplumsallığın nasıl örgütlendiği, doğanın ne durumda olduğuyla birebir ilişkili e, olduğu fikrini insanlar çok böyle içgülsel olarak anlatırlar filmde. Bizi e, en çok etkileyen şeylerden bir tanesi oydu. E, i̇kinci olarak bahsetmek istediğim bugünlerde de yine güncel, ee, ...emek sineması mücadelesi... ...ve bir kentsel müşterek olarak... ...emek sineması, belki Türkiye'de yine... E, ...HES mücadeleriyle beraber... ...kentsel alanda... ...en çok gitleselleşebilmiş ve... E, ...görünürleşebilmiş mücadelerden... Müşterek mü, ...müşterekler mücadelelerinden e, ...ilki belki biri... ...ya da ilki diye sayabileceğimiz... E, ...şimdi burada mesela... ...e... Konulardan bir tanesi emek sineması bir müşterek midir, değil midir? Yani aslında mülkiyet rejimleri içinde düşündüğümüz zaman emek sineması e, işte özel mülk olmuş bir noktada. Ondan sonra kamu mülkiyetine geçmiş bir yer. Bir binadan bahsettiğimiz zaman sadece binasından yani o fiziksellikten bahsettiğimizde. E, kamuda sonuçta hani kamu mülkiyet devlet mülkiyeti olarak düşünülebilse bile... Devlet orada bütün halk adına yani onun mülkiyetini e, eline geçirmiş e, gibi düşüne ya da yani mülkiyetini tutuyor gibi düşünebiliriz. Ama kentsel müşterekleri düşünürken işte birazcık böyle artık mülkiyet rejimlerinin dışında e, kenti oluşturan, kentin dokusunu oluşturan, kenti e, kent yapan, bütün o değerini verenin, e, kentlilerin pratikleri, kentlerin yani normal gündelik yaptıkları pratikler ve toplumsallık olduğunu düşününce e, hem o hem de böyle yani tarihi ve e, sembolik değeri olan bir takım yapılar da kenti kent yapan şey. O anlamda kenti kent yapan her şeyin müşterek olduğunu düşünebiliriz yani kentlerin birbirleri ilişkileri e, ve birbirleriyle interaksiyonlarından çıkar zaten kent. E, bu anlamda mesela Emek Sineması e, ...onu yani İstanbul'u otantik kılan, e, kıymetli kılan bir varlık olarak bütün kentlilerindir. Ve e, kullanım hakkı üzerinden kentler emek sinemasını bir müşterek, müşterek olarak tanımlıyorlardı zaten emek sineması mücadelesine de baktığımızda. E, <gülüyor> bu anlamda kentsel müşterekler mücadelesinin belki ilk örneklerinden ya da en görünür örneklerinden birisi olarak emek sinemasını düşünebiliriz. Şu anda da işte çakma emek sineması olarak Mart ayında e, açılışı yapılacağının e, şeyi yapılıyor. Evet, geçen yapılıyor. gün Açık Dergi programında da ele alınıyordu <gülüyor> bazı e, e, gazete yazarları da ne kadar güzel oldu. Eskisi dökülüyordu fareli falan da <gülüyor> kötüydü diye. E, yani şu bir çok önemli. Yani en temel ayrımdan bahsediyoruz herhalde. Bir tanesinde ülkeyi ve devleti bir anonim şirket gibi yönetilir. Anlayışı Cumhurbaşkanı, o zaman Başbakan'dı galiba söylediği Tabii. zaman Tayyip pardon <gülüyor> O zaman dünyanın çeşitli yerlerinde ve bütün şehirlerinde bu şirket gibi yönetilen ve ...tamamen e, bazı insanların e, hizmetine peşkeş çekilen değerlerden bahsetmek çok mümkün. E, şu anda Amerika'da büyük bir trajedi yaşanıyor Flint e, kentinde. E, yani bütün e, şeyi çocukları e, kurşun zehirlenmesinden ha, evet. dolayı ve mesela artık Michael Moore... E, yani Tamamen bu Flint meselesi de şirket gibi yönetmenin bir sonucu başarıya endeksli yoksulların bulunduğu bir kent. Orası siyahların ve Latinlerin ve özellikle siyahların ve yoksulların bulunduğu bir yer. O yüzden onlara iyi su gerekmez deyip fabrika atıklarıyla mahvolmuş bir nehri bağladılar ve sonunda hem deri hastalıkları hem akıl yani geri, zihin geriliklerine falan yol açan bir durum var Michael Moore'da oralı ha onu bilmiyordum evet, <gülüyor> e, ilk filmi de Flint üzerindeydi okay. zaten General Motors'ın kapatması e, evet. üzerine zaten o da e, su şişesi göndermeye yardımını bırakın ve isyana katılmaya gelin diye çağrıda bulunuyor balinin de tutuklanmasını ve yargılanıp ömür boyu hapiste kalması gerektiğini. Şimdi kuşaklar boyu insanları, çocukları öldürme suçunda şirket gibi yönetilirse böyle olur deniyor işte. Böyle de durumlar yaşanmak. Evet anında. işte tam o şirket gibi yönetme zaten Türkiye'de yani son belki 15 seneyi işte tanımlayan şey. Bunun işte bir ne bileyim doğaya ve kente mekanla yansımalarından en büyük yani en büyük yansıması da işte bu el koyma tahrip etme ya da el koyma ve işte sermayeleştirme el koyma ve piyasalaştırma üzerinden giden bir süreç yani ciddi bir ekolojik ve şey yıkım var, kentsel yıkım var bunun tabi ...şu söylediğiniz şu açıdan önemli... ...biraz oraya gelecektim... ...herkes aynı şekilde etkilenmiyor bundan... ...yani herkesin yaşam alanı... ...istila edilmiyor... Çok ...zaten anladım. güçsüz... ...zaten yoksul... ...zaten marjinalize edilmiş ve ezilmiş... ...kesimlerin önce müşterekleri elinden alınıyor... ...bunu... ...türkiye çapında baktığımız zaman... ...yani neden mesela HES'ler... ...ya da neden termik santraller... ...belli yerlere yapılıyor... ...daha kolay yani İstanbul'un ortasına etilerde bir termik santral yapılmıyor sonuçta. Ee, ya da en çok tahrip edilen kentsel mekanlara baktığımızda da... ...yani hani bazı mahallelerin yeşil alanları, parkları vesaireleri dururken... ...neden bazı mahallelerinki yıkılıyor, otoparka çevriliyor... ...ya da işte alışveriş merkezine çevriliyor... ...burada ciddi bir e, eşitsizlik var. Yani onu görmek lazım. İkinci olarak şu da var... Aslında yani bunu ben bir feminist olarak bunu söyleyeceğim. Müşterekler böyle adalet ve eşitsizlik kavramından tartışılırken genellikle tam da buradan az önce söylediğim müştereklerin tahribatı ya da çitlemesi herkese eşit şekilde etkilemiyor tarafından tartışılıyor. Ama şu da var ki müştereklerin üretilmesi ve yeniden üretilmesi ciddi bir emek gerektiriyor aslında toplumsal bir emek ve toplumsal bir üretim gerektiriyor ve bu üretimin kim tarafından yapıldığı çok fazla tartışılmıyor. O üretim de adaletsiz bir şekilde paylaşılıyor olabilir. Yani kadın ve erkek üzerinden özellikle konuşuyorum. E, feministler de bu taraftan mesela meseleyi biraz eleştirmeye, biraz e, sonun başladılar. Yani bir takım müştereklerin üretilmesinde, doğa, doğa, doğal mesela e, ekolojik müştereklerin üretilmesi ve yeniden üretilmesinde kullanılan emek, o bakım emeği... Daha çok kadınların üzerindeyse bu da aslında bir adaletsizlik eksenidir diyerek bu taraftan da birazcık konuşmak lazım. Evet bu beslenme meselesi zaten ayrı bir konu olarak onun üzerinde de durmalıyız yani evet. kadınların durumu. Belki yani bu da ileride tekrar ele almamız çok önemli ele almamız gereken bir şey de e, bence... Bu Oxford'un tam Paris'teki iklim görüşmeleri öncesinde yayınladığı rapordu. Onun açık yeşilde azıcık MİT şahinle hı hı. üzerinde durma fırsatı bulduk ama şimdi döne döne bakıyorum. Son derece önemli çünkü iklim yani hava, toprak ve bütün dünya gezegen aslında bir müşterek olduğuna göre bunun korunması ve şey, yıkımı bütünüyle bir muazzam bir eşitsizliğe dayalı. Bunu evet. ispatladılar. Çok net rakamlarla dünyanın sadece yoksulları en yoksul yüzde ellisi sadece yüzde onundan sorumlu emisyonların yani sera gazı salımların. Hemen hemen ...hiçbir sorumlulukları yok gibi çıkıyor. Oysa diğer en zengin... ...yüzde on... ...dünyadaki sera gazı... ...ve diğer yok edici... ...gaz emisyonlarının... ...yüzde sini en az... çıkartmakta. Yani tam bir... ...sınıf meselesi evet. olarak... ...karşımıza çıkıyor. Aynen öyle. Ve bunun da bu şekilde... ...bir sınıf mücadelesiyle... <gülüyor> <Evet>. ...sistem <gülüyor> değişikliğiyle sona erdirilmesi... ...gerekiyor. Yani. Ancak... Ee, bir bir eklemede ben yapayım. Ee, 2011 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı e, Beşeri Kalkınma Raporu'ndan e, en, araba, e, en çok araba sahipliği olan mahalleler havanın da en temiz olduğu mahalleler en az araba sahipliği olan mahalleler havanın da en kirli olduğu mahalleler gibi küresel anlamda bir veri e, orada da raporluyorlar. Evet. Yani, yani <gülüyor> ortalama en zengin yüzde bire geçecek olursak bu iklim değişikliği açısından e, en zengin yüzde birin kirletme oranı en zengin en yoksul yüzde ona göre 175 kat fazlaymış mesela. Yani bu raporları gördükten sonra hala şirket gibi yönetmekten bahsedeyim bilecek halimiz yok herhalde. Bizim yok da işte <gülüyor> yönetenlerim var herhalde. Evet ama engel olmamız lazım işte. Evet. Ee, peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun